Elhamdülillah, lezi hedana, lehada, ve ma kunna, lehde, lewla, en Allah, ve ma teufiqi, ve ad-sami, jâet, rüsûlü, rabbina, bilhaq, sallu alâ, rasûlina, Muhammed, Allah'u sallallahu, sallu alâ, Muhammed, Allah'u <tuhal> Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Salli ala seyyidina Muhammed. A'udu billahi s-semi'i l min ash-shaytani r-rajim. Rabbi a'udu bike m'ne mezzat-i sh-shayt-in. Ve a'udu Enişkürli ve livalideyki ileyyye almasır sadıkallahu alazim Allahümme enfağına bil Kur'an alazim ve bariklena ve istaghfirullah l'hayyil qayyum hassantukum bil hayyil qayyum illedilâ muhte abada ve defa'tu ankum s-su'e bilhâ havle velâ kuvvete illâ bilhâ il'aliyyil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 bu at kelimelerinde Rabbimiz fecre yemin ederim yani imsak vaktine gün doğmasına. Güneş doğması başka. Gün doğması işte imsak vaktidir. Burada çok büyük işler var, hadiseler var, ayetler var. Gecenin gitmesi, gündüzün gelmesi bunlar Allah'ımızın varlığının, birliğinin, kudretinin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 وَلَيَالِنْ عَشُرُ On gecelere yemin ederim. Bu on geceler en kuvvetli vate göre Zülhicce'nin on gecesidir. İlk on gecesidir. وَاَشَّفْعِي وَالْبَتْرِ Çifte teke yemin ederim. Çift, her şey çift. hemin كُلُّ şeyin خَلَقْنَا عَزَوْ جَيْنْ Her şey çift yarattık. لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ Belki düşünür anlarsınız ki bu kadar çiftleri yaratan Allah tektir. Teke yemin ederim. Tek Allah'ın kendisidir. Teklik ona mahsus Celle Şahin. Ve Gece işlediği vakit, nüfuz ettiği vakit karanlığı her yere ona da yemin ederim. Şimdi o saatlerdir artık karanlık yatsığından da bayağı geçti. Ee, iyice karanlık işledi şimdi.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 Unadi Enladil il iman an rabbikum fa Bir davetçi bir çağırıcı işittik ki imana çağırıyor ne diyor Rabbinize iman edin Siz yaradan var yaşadan var yediren cıran Allahınız var diyor fa amenna biz de hemen iman ettik sen iman ettirdin sen nasip ettin sen hidayete eriştirdin bu kadar dünya kafir insanlar var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 Rezil olmaz onlar mı bütün millet? Yani çok ahetti bu işe. Bu kadar Müslümanı hzdüler, bu kadar yalanı düzdüler, bu kadar iftira'yı kurdular olacak iş değil. Ama sen o böyle adamı hala kastede yazdırıyorsun. Adamcık imam azamın görüşü doğru değil. Hala bu adam orada yazıyor. E şimdi.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 Millete aktaralım, tebliğ edelim bir. Bunlar bize dost doğru yol beyan ettiler. Ali Adir Efendi Hazretlerinden aldığı, o, o nerelerden aldılar bu tip. çok büyük ilimler bunlar. Aklını kaçıran bir buluyor ya. Aklını kaçıran bir buluyor. Şimdi de Nazım Kıbrisci kalkmış demiş ki Efendim Mahmud Efendi, Ali Ader Efendiyle görüşmediği için. <gülüyor> Onu da duydum şimdi, sesinden.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 O da ben miyim? <gülüyor> bana da alim demiş oluyor bir yandan. Cık, benim orada İraptan malim yok. Oradaki alimlerin yanında ben. Ben borazancı Çekiyorum tercüme yapıyorum. Bir şeyler yapıyorum da işi biraz yani Türkler de bir şey anlasın diye. Vazife icabı yoksa ben meraklı değilim. Yani öne geçeyim, yukarı çıkayım. Hiç çekmediğim işler. En geride dururum. Yani. Ama mecbur olsa şimdi orada vazife finanseri vermiş. Ben şimdi bunu yapamam diyemem ki. Bundan dolayı bana propagator dediler. Desinler. Ne kaybedeceğim ben bunda? inanır buna ya? Kimse inanmaz buna ya. Böyle iftiralar tutar mı? <gülüyor> efendi Hazretleri de bastı iftiradır şeyini. Efendim Mü mührünü <gülüyor> vurdu. Hadi bakalım sen şimdi. Sen demek zannettin ki efendi sessiz durur. Efendi Hazretleri böyle kış konuşmaz nasılsa ben de attığım çamur iz bırakır. Öyle mi zannettin? Allah'ın dostu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 Kurban bayramı gecesi 10.sudur. Çünkü kurban bayramı her zaman Zülitçe'nin kaçıdır? 10.sudur. 9'u Arafat, mille Arafat'a çıkar. Efendim, öyle cahiller gibi bu sene de kurban hacca denk geldi diyor ya. <gülüyor> Ulan bu da köşe yazarı olmuş. Ne ahmak adamlar var ya. Her sene kurban hacca denk gelir. Çünkü Zülitçe'nin 9'unda Arafat'ın 8'inde terviye günü Mine'ye çıkılır. 9'unda Arafat'ın Arafat vakfaya çıkılır. Gecece Müzdelife'ye inilir, vakfe yapılır. Bayram sabahı onudur, onu da şeytan taşlarını kurban kesilir. Hacılar haç kurbanı da varsa, te, işte kıran haççı, temetli haçı kurban keserler. Biz buralarda kurban keseriz inşallah. E bu her sene böyle olur. Zülitçe'nin onudur. Onun onuncu gecesi bayram gecesidir. Buradaki on gecenin her biri Kadir gecesine denk. Kadir gecesi zaten kesin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 Efendim hepsinin yer geniş çok. Buranın beş kat, on katı yer var. Çok geniş yer var inşallah. E, cumartesi Pazarabah'ın gece sekizde. Tam sekizde başlayacağız. İşte o ilk demek on gecelere de orada giriyoruz inşallah. Ya bizim Mevla inşallah böyle anlasak da anlamasak da bir iş yaptırıyor bize. Kazandırıyor bizi yani. Mübarek geceye çattı o sohbette. Ondan sonra oruçları çok faziletli. Zaten haram ay orucudur. Ee, zülhicce giriyor. Ee, seyyir-i şuur عندallah Allah i Ramazan Allah katında ayların efendisi Ramazan ayıdır. فَاَعْظَمُهَا حُرْمَةً تُلْحِجَّ Haramlığı en büyük olan dört haram aydan Çok hürmeti var. Çok yasaklı. Zaten bütün millet ihramda. Hacılar gidiyor.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 İnşallah yarın akşam böylece e, ziliccenin zikirlerini ve amellerini faziletlerinde konuşmuş oluruz inşallah. Şimdi biz dersimizdeyiz. O da nedir? Yirminci farz. Elli dört farz. Baya gidiyoruz ha. Her hafta yaparsan gider. Yol yürümek de biter. İnşallah. Yirminci farz neymiş? Ana babaya itaat etmek ve iyilik etmektir. Bu farzların en büyüklerindendir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Lokman Suresi 14. Ayet Kerimesinde ne buyuruyor? Enişkurli ve livalidek Önce bana şükret, sonra anana babana teşekkür et. İleyyel masir Varış ancak banadır. Ben huzurumda kullarıma bu hesapları sorarım. Anasına babasına iyilik mi yaptı, kötülük mü yaptı, itaat mı etti, isyan mı etti?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 وصاحب bu في dünya, ma'rufa. Anan baban sana Allah'a ortak koşman için veya bir haram yapman için zorlama yaparlarsa onlara itaat etme. İtaat etme ama bağırıp çağırma. Yani siz öyle diyorsunuz. Ben de böyle düşünüyorum. Böyle kibar şekilde. Allah'a ortak koşmakta ana baba dinlenmez. Haşa. Çünkü لَا تَعَدَ الْمَخْلُوقُ فِي مِعَصْرَةِ الْخَالِقِ Yaratana isyan noktasında hiçbir yaratılmışa itaat olamaz. Namaz farzdır. Namaz kılma dese sana itaat. Yok. Kızına başını aç dese itaat. Yok. Çarşaf yersen sütümü haram ederim sana diyor. Efendimiz de ne sütü bozuk anaymış bu. E şimdi böyle analar var. İçki ki içse, para diskoteya gitse...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 Yaşlanınca her işe karışmaya başlarlar. Bile çeneleri düşer, çok konuşmaya başlarlar. Felaate <gülüyor> kulluuma üf, üf bile onlara demeyeceksin. Öyleyette her <gülüyor> bir şey yapacaklar, bir şey istediler. Yapma, etme, tutma, gelme, gitme, dur falan. Sakın engelleme. Yani, bu kulluuma kavulan kerima, onlara çok tatlı konuş, hoş dille konuş, yumuşak konuş. Rabbime hamd olsun. Hiç anamı babama sesimi yükseltmiş değilim. Hiç sesimi yükseltmiş değilim. Elhamdülillah. Çok da sıkıntılı hayatlar yaşadım ama hiç sesimi yükseltmek nasip olmadı. Elhamdülillah. Bundan sonra da Rabbim nasip etmesen ha. Ve kfizzlehu ma cenahat züllü mine rahmeti. Anana babana karşı alçaklık kanatlarını ger. Onlara acıdığın için çok yumuşak davran.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 Çıkıp orada bir ayetten, hadisten... ...bir sosyal hayattan, istimai hayattan... ...bir aile düzeninden... ...bir efendim kulaklarından, bir ana baba hakkından... ...bir karı koca hakkından... ...bir tesirlenici, bir ayet hadis okuyan var mı? İşleri, güçleri... ...müştehit beğenmemek... ...efendim alimlere itiraz, el i sünnete itiraz etmek... ...bunlar ne yapıyorlar başka? Ellerine verilen bir kağıtla beraber... ...efendim... ...çiçek dikme haftası... ...sokak süpürme haftası...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 Yani başkası yapsa biz hiç bu kadar ağrımıza gitmez de Müslümanım diyorsun ondan sonra çarşaflılara şov yapıyorlar diyorsun. Cık. Ne şov ya? Çarşaflı nereye gelecek? o onun kıyafetidir. Dışarı kıyafeti ondan gelecek. O şuraya giderken çarşaf giymeyeyim diyemez ki. O halde ne demek istiyorsun sen?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 Dün gece ne güzel şöyle konuşmalar oldu diye haber çıktı mı? Ya siz niye bunları düşünmüyorsunuz? Siz bir toplum olarak İslami sosyal bir toplumsunuz. Siz bunlara niye dikkat etmiyorsunuz? Ne var burada? Bizim konuştuklarımız da İslam'a Kur'an'a muhalif ne var? Bu kadar hak hakikat meydana çıkıyor. Bütün Türkiye etkileniyor. İslami medya da çıt yok. E, e, ağzına sağlık hocam. Ne güzel ediyor sünneti müdafaaattin. Bir tanesi dedi mi? Tamam.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 ''Ve şu ayeti okudu bana, yücehidûne efise sebîlillâh ve lâ gâfûne levmete ''Allah yolunda cihad ederler, hiç bir tenkitçinin tenkitinden endişe etmezler.'' Birisi öyle çıktı yine bir hocanın oğlu, İsmail A'yı ben temsil ediyorum diyerek, bir dergi de röportaj yaptı o zaman, kalkıp babasını met derken efendi için saf demesin mi? O öyle bir saftır ki diyor, Allah'ı inkar edenler var dersen diyor, üç gün hasta olur diyor. Yahu efendi Kur'an'ın hafızı?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 Efendilerim mübarek öyle. Hep sonra mesele oldu falan. Bir şey Ahmet Efendi belki yanlış anladı. Ahmet yanlış anlamaz dedi. <gülüyor> Ahmet yanlış anlamaz dedi. Böyle konuşan şeytanlık yapmıştır dedi. hepsinin akrabalarının yanında da Allah Efendi haktan ayrılmaz hakikatı söyler. Efendi bu. Biz de o yolda gidelim. Doğrudan ayrılmayalım. Kim yanlış yapıyorsa ret diye yapalım.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 Efendim asla ve kata değiştirmiyoruz. Onun yolunu yürütmeye çalışıyoruz. O bize dedi ki şeytanın dostlarıyla mücadele edin. Eli sünnet dışı konuşanlarla mücadele edin. Feqatü'l evliya şeytanın inne keyde şeytan ki an Bu ayeti okudu ve Şaki tanılak şeytanıdır. Haktan susan dilsiz şeytandır dedi. Bir kere bana kulil hakku illa fesık konuşacaksan hakkı konuş yoksa sükut et. Mecburuz doğruyu söyleyeceksin dedi.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 Böyle. yoksa herkes de iyi geçinelim. Ondan sonra herkes bizi sevsin, beğensin. Şimdi biz ne olduk? Fitneci olduk. Şimdi biz fitneci olduk. Ama ne yapsaydık? Falan hoca çok muhteremdir. Maşallah. Öbürü Allah mübarek etsin, Ne güzel adam. Her gece böyle gülücük mülücük dağıtsaydık. Ama öteden Elif ben Mehdi'im desin. Öbürü ben Ali Beytmezebin denim desin. Öbürü bilmem imam azam yanlış desin öbürü yahut Irşan cennete gireceğiz. Biz de herkese çok mübarektiler, çok hizmetleri var diyeceğiz. Bizden bu yalakalığı beklemesinler. Ben hoşafsa o tamam kuyruk sallayamam Yapmadım da. Ama sevilmeyeceksem de sevilmeyim. Hiç de önemi yok. Allah sevsin. Celleşaniü Celle. celle Okuyun Arif'andan. Çok güzel bir yazı kalemi almış Ali Eren Hoca efendi. Ayetlere zorlama manalar verme gayretleri. Ayetlerde olmayan hayali kelimeler uydurup, ayette olmadığı halde varmış gibi parantez bile kullanmadan kafadan manalar vermenin vebalini teraziler tartamaz. Negiler yazmış. Bir mealler yazdılar, memleketi mahvediyorlarmış onları. O meallerle, bu adamlar. Bunları okuyun. Burada bir ehli sünnet gayreti var. Ama maalesef kulaklarını tıkamışlar, gözlerini yummuşlar, kafalarını kumun içine sokmuşlar. Ondan sonra cüp böylece fitnecilik yapma. Ne karıştırıyorsun ortalığı? Müslümanları bölmeyelim. Ama neyi bölmeyelim? Adam zaten Ehl-i Sünnet'ten çıkmış gitmiş. Ehl-i Sünnet'ten çıkanın da bölünmesi mi var? Biz Ehl-i Sünnet'i bölmeyelim. Yoksa Ehl-i Sünnet'ten ayrılan zaten bölündü. Kainat Efendi diyorum menfa'a <gülüyor> cemaa'te qid şibrin cemaatin inancından yani Ehl-i Sünnet. Bu Tirmizi hadisidir. Bir karış ayrı düşen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 Annesinin önünde diz çöküp, e, anne, ana hakkına değer vererek ve kendini annesine karşı alçaltarak oturursa ceveze sırata kel khatifi sıratı diyor e, efendim, şimşek gibi geçip geçtiğini bilmeden geçer. Anne hakkından bahseden hadis-i Yine bir hadis-i şerifte buyuruyor. mamin مِنْ وَلَدِنْ يَنْظُرُوا لَا Bir çocuk ana babanın yüzüne bakarsa, Sevgiyle, hürmetle muhabbet. İlla ketiballahu luhu bikul nazratin hacceten mebururah. Her baktığında makbul bir hac. Makbul bir hac sevabı yazar. Evet. Ana babanın yüzüne bakmak. İbadet. Kıyla ya Resulüallahu ve innazara ilahe fikul yev. Mi'ete merrah. Dediler ya Resulullah. Günde yüz kere baksa da böyle mi? Kale aleyhissalatü vesselam. Ne'ame allahu ekteru ve atiyem. Buyurdu sallallahu Evet. o bakmaktan yorulmadıkça Allah sevap vermekten yorulmaz. Allah'ın sevabı daha fazla. Anne babaya vermet. Canım el cennetu tahta Cennet annelerin ayaklarının altında. Ne demek bu? Bu kadar saydı hadis-i şerifler. Musa selam Allahımıza müracaat etti. İlahi mahalu siddiq ve şehit falan. Ya Rabbi dedi. Felanca sıttık kulun Felanca şehit kulun ahirete gittiler. Durumları nedir? Allah buyurdu ki o cehennemdedir. Ya Rabbi bize göre bu sıttık şehitti. Rabbim buyurdu لَنَوْ عَقُلِّ الْوَالِدَيْنِ Çünkü ana babasına isyan ediyordu. وَالْعَقُلَا تَنْفَعُوا الشَّفَاءِ Ana babasının meşru isteklerine karşı gelenlere şefaat de kar etmeyecek. De fayda vermeyecek. Onun için... Ana babaya itaat hususunda efendim İmam Hasan Hazretlerine ana babanın rızasıyla e, haç ederim ne buyurursunuz demiş adam o da buyurmuş ki onlar ile beraber oturman senin haccından bana daha sevgilidir yani farz haç başka ama anam baban istiyorsa ki gitme bırakma bizim yanımızda dur onlarla oturman nafile haçtan bana daha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 ya adam kediye vuruyor da vuruyor ay ayan vuruyor kediye ya. Ulan nasıl ödeyeceksin bunu hakkını? Ser? Hep hak. Bu İslamiyet hep hak. Bu İslamiyeti anlatırsak bu millet bu haklardan efendim sakınır kaçınır ya. Ma millet cahil kaldı. Keyif için, zevk için kediye vuruyor. Ya, bu şey olur mu ya? Kedi öldürdükceğin bir daha. Üniversite talebesi. Vura vura kedi öldürdü. Çekmişler onu kaydı. Ya üniversiteye gidiyorsun sen. Sana hiç demediler mi bunu? Bunu okutmuyorlar mı acaba? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. "Uzibet fi hirretin'' Bir kadın bir kediden sebep azap edildi." Buhari hadisinde. Niye? Kediyi bir şey yapmadı. Bir yerde sak, kapattı kapıyı. Kedi de çıkamadı. Yemek de vermedi. Kedi de yemeğe gidemedi. Açlıktan öldü. Hatta ma'at et cu'a. Rabatata hamse ta'ata ma'at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 Rabıta Risalesi'nin başında Müceddi Dülkanül Hamisi 15. Aslı Müceddi diye yazmıştım. Bakın Rabuta da var kaç sene evvel. Ondan evvel Üzülü Mesih'te de yazdığımızı hatırlıyorum. Ama bu biz diye de onun talebesi zaten öyle der. Öyle değil. Bak bunların hiçbiri Efendi Hazretleri'nin dersli değil. Efendi bağlı bir kişi yok o gelenlerde. Hiçbiri. Ve bu 300 alim 42 ülkeden hepsinin adına konuşma yapan bu zat ne dediği?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 Efendim böylece hoca efendilerin daha birçok önemli yazılar var. Hatıra olarak yıllarca asırlarca saklanacak bir dergi oldu. Efendi Hazretlerimizin bereketiyle hepimizin evine, ocağına bereket ve şeref olacak inşallah. Allah Teala tesirini halk eylesin. Amin. Kurban Risalesi'nin zamanı geldi. Kurban geldi, Risale'nin de zamanı geldi. Mutlaka Kurban Risalesi'ni, fıkıh meselelerini okuyun. Birkaç mesele okuyun yatmadan evvel sabaha kadar namaz kılmaktan üstündür. Fıkıh meseleleriyle amel edin inşallah. Amin. Sübhane rabbil aleyhle alev rabbil alim. Ve salatu aleyhi. Seyyidil mursilil Muhammedin ve alâli ve sahibi ecma'in. Allahümme inâ selüke el-cenne. Ve ne'ûzibike minen nâr. Allahümme inâ selüke rida'ke vel-cenne. Ve ne'ûzibike minsekaduke vel-nâr. Allahümme inâ neselüke el Maqar Rabbil Ya'min kabli ma'amel, neaude bika min al-nar, maqar Rabbil Ya'min kabli ma'amel. Al-Azimil Jahi Ve ala alihi ve sahbihi As-salatu ve selam Aleyke ya Rasulallah as ve selam Aleyke ya Habiballah as ve selam Aleyke ya Sayyidil Eveline ve Lakhir Subhane Rabbike Rabbil Hizneti Amma Yassafude ve Mursaleen Alemin